namazına gelmiş, namaza duran Ensari'yi görünce, nöbetçi olduğunu anlayarak ona bir ok attı, Ensari onu da çekip yere attı ve namaza devam etti, adam bir ok daha attı, Ensari oku çekip yere attı ve namaza devam etti, adam bir ok daha attı, Ensari onu da çıkarıp yere attıktan sonra rükü vardı ve secdeye gitti, ondan sonra arkadaşına, kalk, ben yaralandım, artık hareket edemiyorum, dedi, muhacir yerinden fırladı, adam onu görünce kendisini fark ettiklerini anlayarak kaçtı, Ammar arkadaşının